nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, cümleten hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Nereye doğru? Şimdi evet nereye doğru tam da ondan bahsedeceğim. Radyomuzun da adı değişti. Ben bu nereye doğrudan rahatsızım. Ee, yeni bir teklifim var. Bunu düşünelim. Yalan dünya. Ee, evet güzel iyi fikir. Ha? Ee, ne dersin? Bir yani... iklimi çaldık zaten Neşet Ertaş'tan özellikle. Çok sevdiğimiz bir türküdür. <gülüyor> Tabii hayır yalan dünya yani o Neşet Ertaş'ın anlamında elbette ama bir de yani e, e, nefes alır gibi yalan söyleyen insanların yönettiği bir dünyadan bahsediyoruz yani. Allah Allah ben hiç rastlamadım ya bugüne kadar ha, herhangi Allah. bir kimseden yalana sen özdeş duydun mu? <gülüyor> Solcular çok yalan söylüyormuş duydum. <gülüyor> liberal ağlar işte ne bileyim liberal gruplar solcular hep yalanlar söylüyorlarmış iklim değişimi var falan filan Aa işte gördün mü bak evet. o yalanın yalanı o <gülüyor> <gülüyor> evet böyle bir teklifim var bunun üzerinde düşünelim düşünelim Yalan düşünelim Yalandı ya. evet gelelim magalandan başlayalım ve magalandın yani magalanda bir dünya kadar şey oluyor tabi de esas Yani itirazlar da başladı tabii. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi bu mahluk göreve başladığında eski bir kitap tekrar piyasaya çıkarıldı Amerika'da. Basit Sabotaj Saha El Kitabı bunun adı. En çok okunan kitaplar listesinde zirveye tırmanmış vaziyette şu sırada. Basit Sabotaj Saha El Kitabı. Fakat kitap yeni bir kitap değil. 1944 tarihli. Nazizme karşı sivil direnişin el kitabı. Evet. Bu, bu birinci haber. İkincisi bu yine mahluk biliyorsunuz Amerikan kütüphanelerinde temizlik yapıyor. Yani kamu, kamuya açık kütüphanelerde. Mesela bu siyahi tarih. Yani Afrika Amerikan Amerikalı Afrikalıların e, veya Afrikalı Amerikalıların e, tarihini e, anlatan kitapları toplattı. Yani bir e, bir nevi Fahrenheit 451 bu LGBTQI+ ile ilgili kitaplar falan bunların hepsi yasak artık. E, Fahrenheit 451 meşhur bir filmdir biliyorsunuz. Evet, evet. Kitap yaktı. Şimdi bu, buna karşı bir ilginç bir girişim var Hillman Tok Üniversitesi duydunuz mu bunu Hillman Tok Üniversitesi girip bakın tavsiye ederim Hillman Tok bu e, Trump'ın e, yasaklarını ve zırvalarını savuşturmak için e, oluşturulmuş bir TikTok üzerinden bir e, Black Üniversitesi bu. Ne üniversitesi pardon? Yani ya, ya, siyahilerin tarihini anlatıyor. Orada dersleri verenlerin çoğu da ya yani beyaz beyaz siyah önemli değil. Ee, ama bu aynı bir hareket vardı Amerika'da vakti zamanında HBCU uh, Historical Black uh, Colleges and Universities yani evet. tarih siyah kolejler ve üniversiteler uh, ağı onu anlatıyor. Ve e, TikTok üzerinden dersler veriliyor. Yani madem sen kitapları yasaklıyorsun biz de sana bir çevrim içi üniversite hadi buyur e, diyen bir itiraz bu da. Bu da çığ gibi büyüyormuş e, önemli. Yani bu itirazları, e, ra mim koymak lazım. Üçüncüsü de bu sanat çevrelerinin mücadeleleri. Şimdi bu e, dünya kadar e, şey oluyor. Hyperallergic diye bir web sitesi var. E, biliyorsunuzdur Hyperallergic. E, bu e, bila bedel e, üye olunuyor buna ve e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanat çevrelerinin e, yani bu yeni döneme yani Amerikan faşizmine olan itirazlarını Her gün, her gün. Üstelik öyle haftalık falan da değil, her gün. Hyperalergic adı tavsiye ederim. Ona da bir göz atmakta fayda ol. Evet, yani bu Meray 25 diye adlandırılan işte yani Barufakis. Meray evet. Yani Barufakis, evet. Evet. Onların e, çalışmalarında da on o gruptan Melanishvadze. Hı -hı. Almanya'da mera 25'in evet. üyesi, üyesiymiş. O da Münih'te protestolar Hı -hı. sırasında bulunuyor ve Almanya'daki durumun son derece ciddi olduğunu söylüyorlar. Yani ne? hem özgürlüklerin tehdit altında olması hem toplanma özgürlüğünün ve bütün yani Almanya'daki şey krizi, bir demokrasi krizi resmen yaşamaktayız. Ve bu faşizmden önceki son seçim olabilirdi diye başlamıştı. Yani hem Sosyal Demokratlar hem Yeşil Parti hem de Dilinke, Sol Parti aşırı sağ kontrolü altında diyordu. Yalnız bir şey de iyi bir şey, Dilinke biraz yükseldi yani. Ee, tabii tabii yani e, sonuçta 19'da kaldı yani alternatif für Deutschland. Ama ee, katına çıkardı tabii şeyi. Muhakkak muhakkak ama e, yani daha e, şeye baktığınızda yani kim oy vermiş diye onlar e, yayınlanıyor artık yani bir bilgiler geliyor yavaş yavaş. E, özellikle Doğu Almanya tabii her zaman oradan evet. çıkmış bir hareket zaten. Fakat bu yani Doğu Almanya'nın e, Nazizmle olan e, iyi ilişkisi öyle diyelim çünkü hiçbir zaman orada bir e, yani Nazi dönemi ve e, Yahudi soykırımıyla ile ilgili bir e, bir hafıza çalışması yapılmadı yani e, yapıldığını iddia eden e, ahmaklar var ama yok öyle bir şey yani ve oradan oradan devam ediyor tabii. Neyse, bu, bu, bu bambaşka bir konu. Bir konu, evet. Şimdi bu itiraz ve itaatsizlik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şimdilik şiddet karşıtı. Yani şimdilik ama burada bir bilgi vermek istiyorum. Bu o ülkede biliyorsunuz çok vahim bir bireysel silah sorunu var. İşte tabanca, av tüfeği, tüfekler falan. Bir girdim, baktım rakamlara. Özdeşsen bu rakamlarla <gülüyor> ilişkin iyidir. Ee, göreceğiz bakalım. Öyle bakalım. <gülüyor> ee, bu ateşli silahlar sadece vatandaşta olanlar. Ee, bir rakam istiyorum. Amerika'da 300, 300 milyon aşağı yukarı insan var değil mi? 300-310 öyle evet. bir şey. 330 Daha, milyon galiba 300, şimdi. Evet, evet 330 peki. Ateşli silah sayısını istiyorum. Üç hakkınız var hızla. Ee, en az bir tane herkeste vardır zaten. Bravo, ben üç, ya değil. E, 300 milyon diyeyim mesela. Evet güzel. Ömer? E, 400 milyon. <gülüyor> 4 ömer kazandı. 10 puan. buçuk <gülüyor> milyon ateşli silah. Bayağı bayağı tutturmuş gerçekten Ömer Bey. fena değilimdir görüyorsunuz. Bu ateşli silahların 393 milyonu ahali de. Tekrar ediyorum. 393 milyonu ahali de. Ordu da 4,5 milyon sadece ve kolluk kuvvetlerinde de 1 milyon. Yani Yani Allah muhafaza. Yani bir bir, e, bir bir toplumsal devrim mümkün öyleyse. Ben buradan mı bu şey sonuç çıkarım? Her şey mümkün. Yani hakikaten bu, bu az buz bir şey değil. Yani. 400 milyon silah yani bir e, yetişkin e, erkekler e, olarak bir hesap et, yani herkese 2-3 silah düşüyor yani neredeyse daha fazla belki. Evet evet. evet. Ya ya. Şimdilik şiddetsiz. Bakalım ne olacak. İnsanlık durumunu tekrar konu edeceğiz herhalde gidişat açısından. Evet tabii tabii. Şimdi gelelim Birleşmiş Milletler'e buradan. Ee, çok vahim şeyler oldu pazartesi günü. Evet. Bence de yani Birleşmiş Milletler'in 45'ten sonra kurulan sistemin e, temel taşlarından biri olan Birleşmiş Milletler'in dağılma sürecinde önemli bir dönemeçti Pazar günkü bu Ukrayna e, konulu e, kararlarda verilen oylar. Şimdi savaş, savaşın üçüncü yıl dönümüydü malum 24 Şubat 2022 ama aslında savaş hatırlatmakta her zaman fayda var. 2014'ün 20 Şubat'ında başladı. Yani 10 küsür senedir orada bir savaş var. Bir parantez oldu yani 2015 ile 2022 arasında. Güvenlik Konseyi'nde ve genel kurulda Birleşmiş Milletler'in iki temel kurumu olan Genel Kurul ve Güvenlik Konseyinde oylandı e, ve oradaki o verilen oylar ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin tavuğu e, yani tak, yani takdire şu ayan diyeceğim. Şimdi iki karar tasarısı burada kafalar iyice karıştı. Bir onu bir hikik Hızlıca anlatayım. İki karar tasarısı yarışıyordu öyle diyelim. Bir tanesi Ukrayna'nın kaleme aldığı ve Avrupalıların ilavelerde değişiklik ilavelerinde bulunduğu e, ilk karar. Bu e, genel kurulda yani bütün ülkelerin oyladığı yani 193 ülkenin oyladığı e, genel kurulda e, geçti. 93 evet oyuyla kabul edildi. Bu tavsiye karar tabii ama dünyanın ne düşündüğünü söylüyor. Eskiden daha e, yüksek e, oranda o, olumlu oy çıkardı Ukrayna ile ilgili 140 civarında. Şimdi 93'te kaldı çünkü... Ee, bir dolu ülke tavır alıyor şimdi Rusya'nın ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin yeni işbirliği yani iki iki ülkenin işbirliği bağlamında aman biz açıkta kalmayalım diye bir korku var onlar çekimsel oy kullandılar yani e, 93'te kaldı şimdi bu genel kurul oylamasında Rusya ve şurekası yani Kuzey Kore, e, Nikaragua, e, Belarus e, Ve İsrail e, ve Amerika Birleşik Devletleri karşı oy verdiler. Evet, dün biraz üzerinde durma fırsatımız da olmuştu tarihte ender rastlanan durumlardan bir tanesi. Birleşmiş Milletler'in de geleceği açısından son derece ürkütücü verici bir durum. Yalnız bu tasarı e, e, aynı, e, yani birkaç saat sonra e, güvenlik konseyinde oylandı. yani kabul edilen genel kurulda kabul edilen tasarı Güvenlik Konseyi'nde de oylandı ve Rusya'nın vetosuyla reddedildi. Ukrayna'nın kaleme aldığı Avrupalıların ilavelerde bulundu. Şimdi gelelim ikincisine. Esas tabii hani bir laf var ya Türkiye'de çok kullanılıyor bu arada. Turbun büyüğü diye. Turbun büyüğü bu ikinci evet. e, tasarı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kaleme aldığı ve Rusya'nın sorumluluğundan söz etmeyen 65 kelimelik bir karar tasarısı bu. Bu da tabii Birleşmiş Milletler adet üzerine e, genel kurula geldi. Fransa'nın son dakika Rusya işgalini zikreden e, değişiklik önergesiyle bu da kabul edildi e, genel kurulda. Burada tuhaf bir şekilde Amerika çekimsel kaldı. Kendi e, kaleme aldı. yani redoyu vermedi. Tabii Rusya ve diğerleri e, takım arkadaşları reddettiler. Ama ardından bu Fransa'nın son dakika değişikliği dahil edilmeden genel güvenlik konseyinde oylandı bu sefer birkaç saat sonra. Orada kabul edildi. Ve orada işte Ömer'in az önce sözünü ettiği ilk defa Amerika Birleşik Devletleri 1945'ten bu yana açıkça Avrupa'ya karşı oy kullandı. Ve ile birlikte e, yani bir, bir, bir takım haline geldiler orada. İlk defa oluyor böyle bir şey 45'ten bu yana. Ve oylamada 5 e, Avrupalı ülke Britanya, Fransa, Danimarka, Yunanistan ve Slovenya'da çekimsel oy kullandılar. Yani Redo'yu vermedi Britanya ile Fransa. Yani Redo'yu verecek bir durum yok. E, yani çünkü işte barış çağrısında bulunuyor ama... Ee, önemli olan burada Amerika'nın Rusya ile birlikte oy kullanmış olması. Tabii şu bu güvenlik konseyi kararları e, genel kurul kararlarıyla karşılaştırdığımızda bağlayıcı ama infaz edilmeleri mümkün değil. Yani Birleşmiş Milletler'in ordusu polisi yok gidip onu uygulatacak yani bu kararı ama Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin e, işte bu karara uymayan uygulamayan ülkelere ikili yaptırım e, koyması mümkün hep burada adını ederiz. Hatırlayacaksınız İsrail'in 1948'den bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kendisiyle ilgili daha doğrusu melanetleriyle ilgili alınan kararlar ve kaç tane kararı uygulamadığını biliyoruz yani. Hiçbir karar uygulamadı zaten. Güvenlik Konseyi'nden Filistin'le ilgili çıkan kararları. Dolayısıyla Yani burada bir at pazarlığı işte neyse kör dövüşü daha, daha ziyade bundan bahsetmek söz konusu ama önemli olan altının çizilmesi gereken Birleşmiş Milletler yani Birleşmiş Milletler'de ve diğer tabii bu yansıyacaktır yani diğer uluslararası kuruluşlara kurumlara da bir artık Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile birlikte hareket ediyor olması. Şimdi bir Gene aynı bir bağlamda şu sırada içerinde, üzerinde çalışılan bir G7 e, e, kararı var biliyorsunuz. G7'nin e, e, Ukrayna ile ilgili bir e, açıklaması olacaktı. Çıktı mı çıkmadı mı onu gö göremedim. Aslında çıkması gerekiyordu pazartesi günü 3. yıl dönümü olduğu için ama... Ben de bilmiyorum yani göremedim. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü şey Amerika karşı çıkıyordu. Şimdi bugüne kadar G7'den karar hep Rusya'nın saldırısı ve Rusya'nın işgali olarak çıkıyordu. Amerika orada da taş koydu ve bunu engelledi. Öyle olunca karar galiba çıkmadı. Yani muhtemelen çıkmadı. Çıksa duyardık. Ee, en iyisi karar hiç karar çıkmasın daha e, ehven dendi herhalde geriye kalan e, G7'nin altı üyesi Kanada ve işte büyük Avrupa'lılar e, Japonya tabii e, ve böyle kaldı e, yani dolayısıyla bu sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'yle sınırlı bir tavır değil Amerika'nın ki artı daha beteri biliyorsunuz e, bu G8 vardı eskiden. G7'den önce G8 vardı. Orada Rusya'da vardı. Evet. Ya Rusya Kırım'dan sonra, Kırım'ın işgalinden sonra, İlhak'ın'dan sonra daha doğrusu. O oradan e, kovuldu. E, yani G7'ye düştü. Şimdi Amerika Rusya'yı G7'ye geri almak istiyor. <gülüyor> Evet yani insanlık durumu hakikaten çok karışık çünkü Ol, yani olmayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni e, tavır değişikliğiyle politika ve bütün dünya düzenindeki değişik kuvvet değişikliğiyle ilgili şunu da düşünmek gerekiyor herhalde geçen gün George Monbiot da bunda değinen bir not yazmıştı e, şeyde Blue sitede yani şeyde evet, evet. platformda pek çok ülkede sayısız Britanya'da dahil olmak üzere İngiltere'de dahil olmak üzere üssü var ve e, bize şey yapılıyor e, intelligence yapılıyor yani o, o zaman Tabii. Ne yapılacak? Buna, bunu düşünen var mı? Buna hazır olan kimse var mı? Diye soruyordum Mombiyo'da. E canım, tabii tabii ortalık alt yani. Daha başındayız istedik. Şimdi gelelim Ukrayna'ya. Bu yeraltı zenginlikleriyle ilgili at pazarlığı sürüyordu. Dün akşam Financial Times bir haber geçti. E, bu sabah BBC'de de var. Ve e, Kiev'in e, anlaşma e, anlaşmaya yakın olduğu... Söyle, söyleniyordu haberde. Cuma günü Washington DC'de de imzalanacağı e, yazıyor bu sabah. Evet. Şimdi e, hem know-how hem e, güvenlik garantileri ve bir ortak fon. Bir ortak işletme olacakmış. E, Financial Times'da da iyi bir cevher haritası var. Ukrayna'yı çok fena sıkıştırdı tabii e, Trump yönetimi. E, yani zaten Çünkü kestiği andan itibaren Amerika Avrupa'nın Avrupa'nın silah üreten ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahların yerine onları ikame etmesi mümkün değil yani kısa zaman içerisinde o yüzden böyle bir yani köşeye sıkışmışlık hali var ama tabii bu Amerika'nın Rusya ile olan <gülüyor> flörtünü diyelim ee, ne, nasıl etkiler onu bilmiyoruz tabi yani ama burada önemli olan demin de söylediğimiz gibi Amerika'nın Rusya ile iş tutarak bu hem Ukrayna'yı hem Avrupayı satması tabi. Evet burada pardon bir de araya giriyorum e, duva, gazete duvarda bu son durumlara ilişkin bir bilgi vardı yani Trump'ın ısrar ettiği bu. Kıymetli Madenler Cevher Hı. Hı. anlaşmasında bazı ağır maddeleri esnettiği Zelenski'nin evet, son evet. teklifi kabul edip o. topu parlamentoya evet, attı evet. iddia edildi. O, o iddia değil canım. Finanski'nin evet. evet. haberi bu. Onu evet. etmişler. Ve Zelenski de sömürge anlaşmasını kabul etti diyor başlıkta da. Kim diyor? İyi de yani ne yapsın <gülüyor> demişti. Zaten aslında çok önemli bir manevra yaptı. Çünkü doğrudan, meclise yolluyor. Meclis karar verecek. Evet. E, e, yani dolayısıyla bütün sorumluluğu üstüne almıyor orada. Bakalım görüşülecek. Şimdi, yani burada e, muhalefet daha farklı düşünüyor demek mümkün değil. Yani ne diyecekler ki? Yani üstünde çalışıldı bakalım. Şimdi... E, Hazartesi günü tabii çok güçlü mesajlar verildi e, Kiev'de. Oraya giden e, yetkililer, e, dünya kadar Avrupalı lider vardı. Yani hükümet veya devlet başkanı seviyesinde. E, buradan e, şimdi e, bu yeni şansölye yani Almanya'nın başbakanı Friedrich Mertz'in e, ilk e, demeçleriyle birlikte e, okuduğumuzda yani hem şeyde verilen e, Kiev'de verilen demeçler konuşulanlar hem e, Mersin demeçleriyle yani Avrupa'da e, 1945'ten bu yana e, muazzam bir tektonik bir değişiklik olmak üzere ya, askeri doktrin değişikliğine gidiyor Almanya yani 45'ten bu yana ilk defa silahlanma konusunda çünkü Almanya'nın silahlanması yasaktır biliyorsunuz Evet. Ee, şimdi o değişiyor. Yani e, beğenelim beğenmeyelim, e, işte silahlanma tabii ki çok kötü bir şey facia ama yani Avrupa'nın da kendini koruması gerekiyor. Bu sefer AB çapında tabii bir e, mimari düşünülüyor. Fransa senelerdir nükleer şemsiyesini Almanya'nın e, kullanımına e, vermek için e, yani teklifler e, yapardı. Berlin'e önce Bonn'a sonra Berlin'e ve kabul edilmemişti bugüne kadar. Şimdi her iki ülkenin yani Avrupa'nın iki nükleer gücünün yani Britanya'nın ve Fransa'nın AB'yi ve AB'nin bütün ülkelerini değil tabii AB'yi kapsayacak şekilde yeni bir Adına ben bunun Avrupa'nın NATO'su diyorum içinde e, bu e, Rusya muhibi ülkeler olmayacak tabii işte Macar Slovak Sırp Bulgar falan gibi e, onlar yok ama Kanada var ve e, yeni bir e, yani güvenlik mimarisine doğru gidiliyor aslında bu çok çok önemli. Ee, diğer ülkelerin de hadi oradan falan demesi mümkün değil artık Almanya'ya. Çünkü Almanya olmadan böyle bir yapının e, kurulması e, mümkün değil. Şimdi geriye kalan 5-6 dakikada Suriye'den bahsedeyim kısaca. E, Şarkiye'de zaman ayıracağız değil mi? Abi tabii hızlı gidiyorum. Ee, bu, bu pazartesi salı milli diyalog konferansı vardı. Buraya maalesef ne Nusayriler, ne Dürzüler, ne Kürtler, ne Gayrimüslimler, ne de Türkmenler ya davet edilmediler ya da ya da katılmadılar. Yani böyle bir toplantı ceryan etti. Müzakereler devam ediyor ama. Yani Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki petrol bölgelerinden yeni yönetime petrol sevkiyatı sevgiyat, yapılıyor mesela. Yani bu çok önemli. Evet ilk Bir de e, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir gelişme var herhalde öyle gözüküyor ki yani resmi bir e, bilgi verilmese de bu Türkiye'nin denetiminde kontrolünde e, olan e, Suriye milli ordusu tasfiye ediliyor ve e, yeni Suriye ordusuna katılıyorlar. Gazze soykırımı da epey bir gelişme var. Ee, her zaman olduğu gibi. Soykırım şimdi Batı şeria'yı hedef almış <gülüyor> durumda biliyorsunuz. Orada mülteci kamplarını boşaltıyorlar, haldırıldı. Ve e, bu Gazze ile ilgili, Gazze neydi onun adı? Riviera mıydı? Neydi? Riviera evet. Riviera. <gülüyor> onun bu toplantı biraz sarktı. Mısırın başı, Mısır bu işin başını çekiyor. E, Arap liginde gelecek hafta konuşulacak e, bu e, gazete planı ama o Amerika'nın uydurduğu o Riviera işte havuzlar yok, jet skiler falan öyle bir şey yok tabii. Son olarak da bu sansür ve şeffaflıkla ilgili bir, bir bilgi vermek istiyorum. Erken bile bitireceğim Ömer. E, e, şimdi... bu hem Twitter'ın hem Google'ın bu şeffaflık ve merkezleri 2024 raporlarını açıkladılar. Görmüşsünüzdür. Evet. Ee, bu Twitter'ınki e, hakikaten tüyler ürpertici Türkiye'den 6.000'i mahkeme kararı 35.500 diğer yasal prosedürler yoluyla olmak üzere 41.500 içerik kaldırma talebinde bulunulmuş. 41.500 <Gülüyor> Bu Twitter'daki bütün küresel silme taleplerinin, ya yani bütün dünyadan gelen taleplerin sesler geliyor. Ne oluyor? Ee, Orada mısın? Buradayız, buradayız, evet. Ha, bir, bir gazete açıyorsunuz galiba. Bu Twitter'daki Hı -hı. tüm küresel silme taleplerinin yüzde kırk biri. Evet. Mü müthiş bir rekor yani. <gülüyor> yani açık ara. %41. Google'da da ayrıntılı bir 2024 sansür raporu yayınlandı. Çok ayrıntılı. Yani burada e, her şey e, e, var. İçerik kaldırma talebinde bulunan kamu kuruluşları, bu emniyet, e, Türk Silah Kuvvetleri, diğer e, makamlar, özel şirketler, şahıslar falan. çok ayrıntılı olarak her şey yazıyor orada. Evet. Evet. Yani gazete seslerin gelmesi boşuna değildi. Tahmin ediyorum. Gazete Oksijen'e bakıyordum. Son çıkan sayısında. Gazete planının fikir babasının Netanyahu olduğu senin bahsettiğin şey. Ha, öyle mi? Jerusalem Post'tan Yani İsrail'in önde gelen gazetelerinden Trump'ın Gazze'yi Filistinlerden alıp Riviera'ya çevirme planı arkasında İsrail Başbakanı olduğunu öne sürdü diyor. Ha, post. Ha, ve ha, ha. 2024'te bir mimarlık finansman yapay zekayı hazırlatmış. Hey <gülüyor> <gülüyor>. Allah Allah. Ve Gaza, Gaza 2025 projesinin görselleri Trump'a gösterildi diyor. O, o da tabi balıklama atlamış üstünü, baksana e, <gülüyor> müthiş manzaralar zaten gö görseli gördüm Ay, gördüm tabii, onu görselen... bir yapan Tabii gördün mü Kardeş, bulaşıyor doğru. o, tamam, peki, o cetski, zaman... cetski de var cetski, <gülüyor> cetski her şey var evet, çok ilginç bir her şey var Filistinler yok Yok, yok, bir tek yok, onlar. Yok. Artık sen de yani özde, inşallah. Emo, <gülüyor> emo, ne oluyor yani? <gülüyor> tamam, kapatıyoruz o zaman. Sana özel seçtiğimiz parça bugün. Heyecanla bekliyorum. Kent Heat grubundan ünlü bir rock grubu malum. Onun <gülüyor> insanlık durumu parçasını uygun <gülüyor> parçasını, <gülüyor> Human Condition seçtik yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu yalan dünyayı da düşünelim. Düşünelim. Tamam. <gülüyor> Peki hoşça kal. Görüş... Görüşmek ederim. üzere.